ben Derya Tolgay ve Alp Fortune stüdyodayız. Tabii her zaman bir konuğumuz var. Ama öncelikle bir küçük de haber verelim. Güzel bir haber. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası, Peyzaj Mimarlar Odası'ndan Açık Radyo'ya bir ödül verildi. ...bizim için çok önemliydi, bizim programımız yani Dünya Mirası Adalar için özellikle çok önemliydi... ...çünkü başlığımız zaten bu, ee, çevreye duyarlı doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının... ...korunumu ve geliştirilmesi sebebiyle yürüttüğü çalışmalar için bu iletişim ödülü verildi Açık radyo. Sevgili Ömer Madra'da bir teşekkür metni e, yazdı, buradan kısacık bir alıntı yapmak istiyoruz... Ee, şöyle diyor, odanızın ödüle gerçek, e, gerekçe olarak gösterdiği cümlecik ve orada özenle seçip kullandığınız ilk kavram, iki kavram e, bizi özellikle mutlu etti. Çevreye duyarlı doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının korunumu ve geliştirilmesi diyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında kadim yerli kültürlerinde hikaye anlatıcılığı ünvanının ayrı bir yeri, insana yüklediği büyük bir sorumluluk var. Doğanın ve kültürel peyzaj elemanlarının korunabilmesi için hayat ve tabiat derslerini 7 kuşak öncesinden getirip 7 kuşak sonrasına aktarma yükümlülüğü de diyebiliriz buna. Bizler de adaların miras özelliklerini arama toplantılarını yaparken nedenini bilmeden işte bu mutlu olduğumuz yer derken fark ettik ki bu hal adaların müstesna kültürel ve doğal peyzajı. İşte burada geleceğe korunarak aktarılması gerekiyor Dünya Mirası adaların. Hmm. Geçen hafta bizde bir toplantı yaptık ee, Dünya Mirası Adalar e, Grubu olarak. Ee, şöyle bir çalışmamız var adaların en önemli özelliklerini, sadece adaya özgü özelliklerini belirleyip onları bir araya toplayıp açıkladık, açıklayarak bir dosya oluşturmak ve e, UNESCO'ya başvurmak adaların dünya mirası listesine alınması için. Bu amaçla düzenlenen toplantıda da, toplantıların ilkinde diyelim, bu e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir ve bölge planlama ile yapıldı. Adalar Belediyesi'nin e, katkısıyla yapıldı, desteğiyle yapıldı, ortak çalışma olarak yapıldı. Burada da Kültürel peyzaj ve nitelikli doğal miras alanı kriterinden İstanbul adalarını daha önce çeşitli vesilelerle incelemiş bilim insanları konuştular ve kendi tespitlerini anlattılar. Bunlara bakarak şunu söyleyebiliyoruz gerçekten biz işleyisi ikna olduk. Eğer biraz daha bunları iyi açıklayabilirsek. E, ...UNESCO kriterlerine uyum sağladığı adaların görülecektir. E, işte bitki türleri, kuşları, kıyı özellikleri adaların gerçekten çok e, biricik. E, egzotik bitkiler var. E, Anı taaşlar belirlenmiş durumda. Bütün bunlar e, bir sentez olarak bir araya getirildiği zaman... Umuyoruz ki e, adalarımızın özelliklerini herkese anlatabilecek hale geleceğiz. Evet, bugün belki biraz da somut miras gibi gözüken bu evet, mezeler. Evet, evet. E, işte yılbaşı kutlamaları, çok kültürlülüğün e, günümüzdeki hali. Şimdi ben konuğumuzu e, takdim edeyim efendim. Ahmet Tanrıverdi, nam-ı diğer Fıstık Ahmet, lakaplı <gülüyor> yazar, meyhaneci bilir. <gülüyor> konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun seneler. Tebrik mı... ediyorum önce, başarılar diliyorum ayrıca. Teşekkür Çok teşekkürler. Edeceğiz. Hep beraber. Sağ olun. <gülüyor> e, uzun seneler matbaacılık ve reklamcılık yaptınız. E, büyük ada doğumlusunuz. İlkokul, orta, lise hep adalarda okudunuz. Neredeyse yani ada sızsız, siz adasız düşünülemez o, oldu değil mi? <gülüyor> Ee, evet. İsterseniz a, hemen bir kitaplarınızı da e, söyleyelim İlk kitabınız Zaman Satan Dükkan Daha sonra sırasıyla Hoşçakal Prinkibo Büyükada'nın Solmayan Fotoğrafları ayayorgi Yorgi Rehberi ve İlçemizi Tanıyalım Adalar Barba'nın Mezeleri Atina'daki Büyükada ve Bir Başka Kentte Ölümü Beklemek Son olarak da Prinkibo Mezeleri Evet, nereden geliyor bu fıstıklık <gülüyor> Yani bugünden baktığınız zaman tabi bir siirt fıstığı gibi kiloluyum ama aslında fıstık ilkokulda takılan bir lakap bana. Göz rengimden dolayı. Hmm. İşte her küçük yerde biliyorsunuz insanlara lakaplar takılıyor. Bir zamanlar da yapan birisi vardı. Daha da Çoban Süleydi biliyorsunuz. Evet. Onun için ben lakabımdan şey değilim, şikayetçi değilim, memnunum. Hatta kitaplarımı yazarken... Evet bir, kullanıyorsunuz. Evet. <gülüyor> e, yani soyadımdan dolayı belki satış iyi gitmez diye fıstığı özellikle kullandım ve çok şükür her kitabım dört baskı yaptı. <gülüyor> Fıstık gibi gitti satışlar. <gülüyor> Peki siz e, aynı zamanda aynı zamanda değil çok büyük ölçüde e, bir lokantacı olarak meyancı olarak tanınıyorsunuz ve e, kendi hele bu son iki kitabınızda da son ve sondan bir önceki iki kitabınızda da. ...adalar ve meze anlatıyorsunuz. Biraz anlatır mısınız... ...ada mezelerini bize? Bugüne kaldılar mı... ...kalmadılar mı? Neden kalmadılar? Aslında şöyle söyleyeyim... E, ...ada mezelerinden ziyade... ...ben mümkün mertebe... ...İstanbul mezelerini yazmaya çalıştım. Biliyorsunuz... ...1964'ten sonra... ...İstanbul nüfusu... ...bana göre... ...negatif anlamda çok bozuldu. Çünkü... Konumuz da biliyorsun, dünya mirası Hı. adalar diyorsunuz. Ben dedim ortak kültür mirasımız her şeyden önce insandır. Bu göçlerle buradaki o işte çok kültürlülük giderek yok olmaya başladı. Şimdi siyasiler kalkıp işte İstanbul mozaiği, Ada mozaiği falan diyorlar ama ben o mozaigin üstündeki taşların teker teker döküldüğünü ve altından da bir betonun çıktığını görünce üzüntümle e, bunu Gözlerimle de görüyorum... ...8. sanatoran ...mutfak veya sofrayı... ...ve bir İstanbul sofrasını... ...bulamamaktan dolayı artık İstanbul'da... Ee, ...Türkiye'nin çeşitli... ...bölgelerinin gelip burada... ...bu işi yaparken... ...yemek kültürüne de egemen olduğunu görünce... ...İstanbul mezelerini yaşatmak... ...adına bu işe giriştim... ...hem meyhane işine girdim hem de bu kitapları yazdım... ...amacım buydu... Ee, ...bir nokta dayı olsa... E, belli oluyorsa bu şeyde alemde mutluluk verir. Çıkış noktam buydu. Hı hı. ve e, Bu mezelerden hala yaşatmaya çalıştıklarınız tabii, var tabi. Neler onlar azıcık vermekte. Şöyle söyleyeyim size. İstanbul fayitahtın olduğu bir yer Osmanlı döneminde. Osmanlı'ya baktığımız zaman yerleşik düzene geçene kadar yani göçebe bir toplumdan yerleşik bir düzene geçene kadar tek yapabildikleri şey bir pastırmadır. Ve onun da adı orijinal adı Bastırma'dır biliyorsunuz. Ee, yerleşik düzene geçince aş başlıyor, ekim başlıyor, tarlacılık başlıyor. Sonra da e, fetihler başlıyor. Fetihler başladığı zaman da her gittikleri yerden bir şey öğreniyorlar, bir şeyler getiriyorlar. Ve bir saray mutfağı doğuyor. Saray mutfağına baktığınız zaman da çalışanların gayrimüslimler veya diğer milletlerden olduklarını da görüyorsunuz. Kendi adetlerini getiriyorlar. Ve bir zenginlik doğuyor. Mesela saray mutfağının tarifleri yoktur. Yani gelmemiştir. Sadece saraya giren malzemelerin listesi gelmiştir bugüne kadar. Ee, burada çok dikkat çekici malzemeler görüyoruz. Bugünden Bugünkü bazı bakışlara göre de çok çarpıcıdır. Mesela ıstakoz, istiridye, midye, kalamar, böcek... Enis Salyangoz gibi şeyler Peki. ki bugün hala İstanbul'da yaşayanların İstanbul'a arkası dönük olarak yaşadığını ve bunları bilmediklerini, Norveç palamut diye aldıklarını da görüyoruz. <gülüyor> Onun için e, ben mümkün mertebe e, şeye sadık kalarak, İstanbul'un köklerine sağlık kalarak bunları yapmaya çalışıyorum. Mesela bizde vişneli bademli bir yaprak sarma vardır. Bu bir İstanbul geleneğidir. Lahana yaprağında midye dolması vardır, İstanbul geleneğidir Topik hakeza öyle, salma öyle, lakarda öyle, çiroz öyle ve de çayır otları bu anlamda bir şeylerdir. Deniz mahsullerinin yoğun olarak kullanıldığı bir dönemden geçtik biz. Bizim adada hemen hemen her evde balık pişerdi. Şimdi dikkat ederseniz... ...balık pişirmekten imtina ediyorlar... <gülüyor> ...ev kokuyor diye... Kesinlikle. ...çıkıp da dışarıda balık yiyor millet. ...yani bu bile bana göre şey... ...geçmişe ihanet diye geliyor bana... ...bilmiyorum... ...doğrudur... ...esaret deysen... biraz evet. ...peki hiç mi böyle günümüze kadar gelen adalardaki... ...mahsullerden devam eden bir yemek kültürü... ...işte halen biz topluyoruz tabii çıkıp... radikal, e var tabii işte, ya. ebegümeci... ...sırdan otu... ...adanın sakinleri... E... Biraz yaşları ileri olmasına rağmen yine çık, topluyorlar. Hı -hı. Çocuklar Hı -hı. topluyor. Mesela zamanı geldi şimdi biliyorsunuz yağmurlarda yağdığı zaman mantar. Adanın Hı -hı. meşhur kanlıca mantarı vardır. Şemsiye mantarı vardır. Beyaz mantarı vardır. İstiridye mantarı vardır. Fakat bazı mantarlarda vardır ki zehirlidir. Bunları toplamak lazım. Onun için önemlidir bunları toplarken bilgi sahibi olmak. Yabani prasası vardır adanın. Çok lezizdir. Yabani Kuşkonmaz, Kuşkonmaz. var, harikadır. Yani pişirmene Hı. gerek yok. İnceciktir bunlar. Üzerine limon sıkın, yiyin. Evet. E, Labada var, radika var. Evet. E, Ebegümeci Maalesef. var gene. Ama nerelerde var? İşte ormana yakın olan küçük çayırların dibinde bulabiliyoruz. evvelden bu çayırlar çoktu. Evet. Ama bütün bu çayırlar imara açılınca, buralara betonlar dikince bu nebata sonunu getirdik biz. Mesela başka bir şey söyleyeceğim. Gelincik vardı evvelden arada baharda çok açardı. Kıpkırmızı olurdu buraları. Bunları toplardık. Likör yapılırdı, şurup yapılırdı, reçel yapılırdı. Karabaş vardı, herkes öyle biliyorsun. Lavanta cinsinden bir şeydir. Bazı evlerde okka gülü vardı. Okka gülü reçellik gülü, bir mis gibi kokar. İçerisinde bir tane de kırmızı. Hı. Gül koyarlardı, renk versin Bir adı diye. da Hasgüldür değil mi Evet. <gülüyor> Okka gül. Ama bu çayır, çimen ve toprağı görme isteği de mi insanlarda kalktı nedir bilmiyorum. Ay, evlerden bazılarından mesela duyuyoruz. Ay, burası da çayır, çimen yani şuraya da bir yol haline getirseler, düzenleseler Bahçe, diyorlar. beton oluyor. <gülüyor> i̇şte yani hani evet haklısınız. Yani zaman şey, bu da böyle bir zaman, gerçeklik. Zaman var. öyle bir esir alıyor ki bizi. Evet. Daha doğrusu şehirleşmeye çalışırken. Yani şeyimizi, kendi yöremizi maalesef karakterine uymayan bir şekilde kendimizden de yabancılaştırıyoruz. Şimdi bu şikayetleri hep yapıyoruz. Ama hala adalar bir farklı bir yer. Yani İstanbul'un burnunun dibinde hep söylenir. Fakat İstanbul'la bir anlamda da çok farklı bir yer. Değil mi? Evet. Yani adanın hoşluklarını da unutmamak gerekiyor. Evet. Denizimiz her şeye rağmen deniz. <gülüyor> Ondan sonra işte bir temiz hava alınıyor. Tabii yani şey onları, onları kast de var. Yani yeni planlarda mesela bunların ne olacağı falan çok belirsiz. Ama ee, i̇nşallah önlenir. Ama e, şey, e, yani yine de bir takım e, ayrıcalıklarımız ve avantajlarımız Tabii da var. Tabii çabalıyor yani insanlar. müminferiden de olsa mesela dikkatinizi çekiyor bilmiyorum ama bazı evlerde pencerelerin önüne saksılar koymak, balkonlara saksılar koymak, yeşili yaşatmak için, çiçeği yaşatmak için Hı. bir çaba var. Hı. Ama şunu da düşünün ki bir zamanlar adada çiçek bayramları da yapılırdı. Bir zamanlar adada seralar vardı. İstanbul'daki Çiçek mezatına buradan giderdi çiçekler ama maalesef bugün bunlar yerini başka şeylere bıraktı. Yani doğadan biraz koptuk. Hı hı. Ama bunu yaşatmak isteyen dediğim gibi yani ufak tefek yerler var. En azından bu bilinçli olan hı hı. insan sayısı da az da olsa hala hı hı. mevcut. Evet. Şimdi e, Rum'u ile Ermenisi ile Yahudisi ile işte e, Türkiye ada sakinlerinin zengin yaşamlarını... Tüm göç edenlerin anılarını işte acı tatlı adeta unutulmasın diye böyle yazıyorsunuz. E, tabii ben okudum bazı kitaplarınızı. Hakikaten acı tatlı. Çok da güldüğümüz şeyler de var. E, bir de yıl sonu programı yapıyoruz. Artık bir neşeli, mutlu bir <gülüyor> son programımız olsun bu senenin. Böyle güzel anılarınızı da biz de paylaşır mısınız? Yani şöyle söyleyeceğim tabii önümüz... Biliyorsunuz bir seneyi deviriyoruz. Yeni bir seneye geçeceğiz. Benim çocukluğumda, bizim evimizde ayın 31'inde güzel bir sofra kurulup etrafında ailece yemek yerdik. Burada olmazsa olmazlardan bir tanesi Hindiydi. Bazıları bu Hindi Hristiyanlığa bağlıyor. Bazıları bizle ne alakası var? Bunun hiçbir dinle ilgisi yok. Bu doğrudan dolayı doğru. Amerika'da Kızılderililerin İngilizlere sundukları ve şükran gününde ikram ettikleri bir yemek. Bu herkes tarafından kabul edilmiş bugün. Artık söyleyecek bir şey yok buna. Benim bir rahmetli babam iki hafta öncesinden bir hindi alırdı. O hindi elinle beslerdi. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kestane yuttururdu. At kestanesi hmm. yuttururdu. Hmm. Zor yutardı hayvan. Gırtlağından geçirirken elinle şey biz üzülürdük. Meğerse bunu ...yağlanması için yaparlarmış, hmm. hayvan yağlı olsun diye. Ee, olmazsa olmazlar diyeceğim sofrada, bir kere zeytinyağı dolma muhakkak olması gerekiyordu. Fava olması gerekiyordu. Bereketi simgeleyen badem, ceviz gibi kuru yemişler olması gereken şeylerdi. Ki bunların bazıları evvelden toplanırdı. Ceviz ağaçları vardı hatta. Badem ağaçları vardı. Biz çocukken mesela badem hırsızlığı yapardık. <gülüyor> Çağla bademi. Onlar kurutulurdu. Sonradan bu şekilde getiririldi. Nar muhakkak olacaktı. Bir de mercimek çok kullanılırdı. İlginç bir şeydir. Onu da derler ki işte paraya benzediği için bereket isimliyordu <gülüyor> derlerdi. O ne derece artık onun yorum işte şeye ait. Böyle bir sofranın içinde yılbaşı pidesi de olurdu. Şimdi bazıları buna çörek diyor ama Paskalya çöreği ayrıdır. Yılbaşı pidesi ayrıdır. Evet. E, Paskalya çöreği biliyorsunuz saç örgülü şeklindedir. Diğeri ise düzdür ve yuvarlaktır. Hristiyanlar bunu şeyden sonra e, ayın altısından sonra keserler ve bu, dualar okuyarak falan dağıtırlar. İçerisine bir tane ziynet koyarlardı, altın koyarlardı. Hmm. Biz de öyle bir şey yapmazdık ama o olurdu. Güzel böyle sakızlı olurdu Hı. onda. Olmazsa olmazlar muhakkak müskirat olacak. <gülüyor> İçilecek. <gülüyor> müskirat anlamazlar gençler. Nedir? O zaman alkollü içecek diye. Tamam. Yani. <gülüyor> Buraya, <gülüyor> <gülüyor> Saat 12'de de ışıklar söndürülürdü. <gülüyor> Yeni seneye hazırlık diye eski seneyi karanlıkla yolcuya derdik. Ondan sonra da işte 30 saniye falan sonra da ışıklar yakılır. Sonra da birbirimizi tebrik ederdik. İşte biz büyüklerin ellerini öperdik. Onlar bizim yanağımızı öperdi. <gülüyor> yeni seneye böyle coşku içinde girilirdi. Fazla bir süs kullanılmazdı bizde. yani. Evet. Ama Hristiyanlar da 24'ünde Noellerini kutladıkları için bunu yeni seneye de taşırlardı. Onların evi süslü olurdu. Çam süslerlerdi. O da hala devam ederdi. Bu çam ayın altısına kadar, ocağın altısına kadar da ...şey yapmadan, hmm. bozulmadan durulurlardı... ...çünkü onlar da 24-25'e bağlayan... ...gece Noel... <gülüyor> ...ayın altısı da... ...İsa'nın... ...vaftis olması Ortodokslarda... Ifhâret, ...Evet Ortodokslarda... ...Ermeniler de İsa'nın doğuşu olarak simgelenirdi... Hmm. ...Fota Bayramı derlerdi ona... ...ve haçı suya atarlardı... Hmm. ...haçı suya attıktan sonra da... ...birisi çıkarırdı onu... ...böyle şeyler vardı... ...bir de dikkatimi çeken... Yani ...yılbaşıyla fazla ilgili değil belki ama... Hmm. Noel'de, büyük Adadaki San Pasifiko kilisesinin bir köşesinde evet. İsa'nın doğuşunu simgeleyen bir şey yapılırdı, köşe yapılırdı. Hı hı. Bizler de giderdik. Ah, şey samanlıkta koyunlar içinde var. Samanlıkta koyunlar tabii. Hı. Bunu seyrederdik. Hatta o kadar hoşumuza giderdi ki ışıklar olurdu. Hafif bir müzik yaparlardı bazen. Hı hı. Ve de bir daha gidelim, bir daha gidelim derdik. Tıpkı onların, yani gayrimüslimlerin, Ramazan'da Kadir gecesi bizim camiye gelip Sakalı Şerif'i ziyaret ettikleri gibi ve dua ettikleri gibi. Yani böyle bir kültür vardı adada. Peki şimdi bu güzel şeyden sonra bir dostluk parçasını hak ediyor. <gülüyor> Küçük bir ara veriyoruz var. efendim. Evet. Fedon'dan dostluk. bağlama kardeşlik şarkıları hep bir arada Haydi bellefleri Haydi ve Mehmedimsaçukka değil dostlu içelim bir gün senin Adada, bir gün büyük adada kardeşlik şarkıları hep bir arada bir gün sana içelim bir gün bana içelimırtakiler zeybeklerle gelmeş edelim yasu ile Merhaba U bağlama kardeşlik şarkıları hep bir arada Aydi vele verim Tanem Me etmedim Usaf dostu dolu içelim. değil mi? Peki Ahmet Bey e, yılbaşlarıyla ilgili bir ilginç anılarınız var mı adalarda geçmiş? Yani güzellikler var. Bir defa şu vardı nar muhakkak kapının önünde patlatılırdı. Bu bereketi simgeler saat 12'den sonra. Lekesi de çıkmaz. Çıkmaz. Yani. Bunu bazıları şeyin için, poşet, poşetin içinde yapardı bazıları. Ha, Herhalde düşün. Biraz da ekonomik nedenlerden dolayı. Ondan sonra da sofraya getirirlerdi onu ve yerlerdi. Bu evet. da bir değişik evet. şey. Ama yılbaşından sonra yazlıkçıların büyük bir kısmı hava nasıl olursa olsun muhakkak gelirlerdi adayı. Evlerini biz ziyaret ederlerdi. İşte bahçavanlarıyla, esnafla iyi yıllar dilerlerdi. Yani onlar adada oturanları unutmazlardı. Evet. Bunlardan bir tanesinde çok ilginç bir hikaye var. Vasil isminde bir tane bahçavan vardı adada. Alkolü fazla alırdı ve severdi. Bir gün bir kapının önünden geçerken işte bir bahçesini düzelten bir yazlıkçıyı görüyor. Orada bir duvar var diyor ki ya bu duvara bir tane resim yapayım sana diyor. Yok istemem diyor. Ya bir şey değil bir şarap parası diyor 25 kuruş diyor. Ya da yap bakalım diyor. Alıyor çıkarıyor tebeşirlerini. Duvara bir köpek resmi yapıyor. Müslü diyor ister misin diyor bunu diyor. zincirli yapayım bağlı olursun. Yap diyor ama 5 kuruş daha vereceksin. Yok vermem diyor peki diyor. Sonra... <gülüyor> İşte bir ay sonra adam geldiği zaman yağmurdan bu siliniyor gidiyor. Biliyor ki adam gördün mü diyor bakıyor Ne oldu ya Ben sana söyledim diyor. Zincir koymadım hayvan kaçtı diyor. <gülüyor> Böyle hikayeler var. Bir de lefterle bir anım var. Evet. Onu da izin verirsiniz. Anladım. Evet Buyurun. evet. O leftersiz bir gün, olmaz. <gülüyor> evet, Karabaş toplamaya çıkmıştım ben. Çalların arasından bir hışırtı duydum. Dedim fare var ya tavşan var ya da. ...insan var falan... ...diyordum... ...efter kafasını... ...ne işin var burası senin... ...diyordum... ...karabaş topluyor. ...burayı biliyor muydum... ...biliyorum... ...kimden öğrenen... ...annemden... ...kimseye söylemedi... ...herkes bilmiyor... <gülüyor> ...herkes gelip toplaması var... <gülüyor> <gülüyor> ...o kadar değerliydi yani... Ee, ...şimdi ben de... ...şey soracağım... ...kitaplarınızda hep bir... ...bu... E, ...kopamayışın evet. öyküleri... ...adayı terk etmek... ...zorunda da ...akılları yürekleri ...adalarda kalan insanlar var... ...neden neden orada doğdular orada büyüdüler orada yürüdükleri zaman bir yoldan geçtikleri zaman bir binaya baktıkları zaman kendilerini yaşamların anılarını görüyordu. bırakın onları büyüklerini o mezarlıklarda bırakıp gittiler kolay mı buradan kopmak ayrılmak evet şimdi programımızın sonuna geliyoruz bir yeni yıl mesajınız varsa hani bana yakışan şey şu olsa gerek tüm insanlara lezzetli ve keyifli yıllar diliyorum ve dostlukla. Muhakkak aynı benim parça gibi Fedon'dan çok çok yakıştı evet. programımıza da. Bugün konuğumuz büyük ada sevdalısı Ahmet Tanrıverdi namı diğer Fıstık Ahmet'ti. Eee kahkahaların ardından acılı günlerin anılarının da beraber konuşulduğu bir e, meyhaneyi de aynı zamanda e, konuk ettik. Daha nince yıllara diyelim. Bu arada Bizde Dünya Mirası Facebook sayfamızdan ulaşabilir. Geçmiş dönemlerin podcastlerini, yayınlarını dinleyebilirsiniz. Efendim, tüm Açık Radyo ekibine, tüm dinleyicilerimize, tüm destekçilere ...dostlukla dolu bir sene diliyoruz. Barış ve dostluk. Barış ve dostlukla <gülüyor> yeni yılda yeni konuklarımızla ve yeni konularla buluşma ...dileğiyle diyoruz. Ve bizim de bir mesajımız var tabi dünya mirası adalar olarak. Bize emanet edilmiş benzersiz miras adalarımızı gelecek kuşaklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Adalara, adalılara ve tüm dünyaya barış dolu ve mutlu bir yeni yıl diliyoruz. Bu dileklerimiz bizim tüm dünya mirası adalar girişim grubu adına. Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin.